www.hanevarya.com'a hoş geldiniz. Ben Sevinç. BANA NE Kemeraltının hareketli yerlerindendir Hisarönü. İzmir'in en eski ve büyüğü Hisar Camii, ihtişamıyla insana adeta büyüler. Önünde boncukçular, çiçekçiler, tohumcular, etrafında baharatçılar, kahveciler, kebapçılar, kokoreççiler ve lokantalar ayrı bir hava verir o mekana. Baloncusu, lotocusu ve Manisa mesiri satıcısı burası ile bütünleşir. Yandaki kızlar asanı da kentin ilk anlarındandır. Tarih kokar, yerli ve yabancı turistlerin aradığı, her şeyi bulabileceği uğrak yeridir. Bu mekanı çok sever genç kız. Kemer altına yolu düşerse mutlaka oraya gider, kafede oturur, çayını içerken geleni gideni izler. İzler ama arada sırada da sinirlenir. Bu güzelim alanı neden kirletirler diye düşünür. Yerde izmarit, naylon, pet şişe, kağıt, çekirdek kabukları görmesi canını sıkar. Genç kız çevre bilinciyle yetişmiş, eğitimci bir aileden gelir bu konuda duyarlıdır. Yere bir şey atanı görünce kendini tutamaz, hemen uyarır. ''Aman kızım, bu kadar herkese karışma, bir gün ters biri karşına çıkar, başın derde girer.'' diye ikaz eden babasına. ''Babacım, beni yetiştiren sizsiniz. Hem insanları uyarmak da gerekir değil mi? Bana kimse bir şey diyemez, canını sıkma.'' diyerek babasını rahatlatmak ister. Günlerden cumartesidir. Yakında kuzeni nişanlanacaktır. Törende giyeceği elbiseye boncuk işlemek ister. Öyle vakti Hisar Camii önündeki boncukçulara gider. Alışverişini yapar. Hava ne kadar güzel, oh ne iyi ettim de geldim diye düşünür. Burnuna et kokuları gelir, acıktığını hisseder. Çınar altındaki kafede oturur, dönerini yer. Çayını zevkle yudumlarken kalabalığı izler. Güzel vakit geçirmiş, eve dönme saati gelmiştir. Kalkar. Kemer altı hayli kalabalıktır. Yürümek zordur. Sağa sola giderek adımlarını hızlandırmak ister. Bir ara hark, tu diye ses duyar. Başını çevirir, otuz yaşlarında bir adam gözünün içine bakarak yere tükürür. Tükürük ayakkabısının tam önüne düşer. Genç kız beyninden vurulmuşa döner, al al mor mor olmuştur. Sinirlenir. Adama dönerek ''Az kaldı ayakkabının üstüne atacaktın. Herkes senin tükürüğünü görmek ya da üstüne basmak zorunda mı? Etrafa mikrop saçıyorsun. Kendine saygın yoksa çevrendekilere saygın da mı yok?'' der. Adam bir omzunu aşağıya indirir, diğerini yukarı kaldırarak başını öne doğru uzatır. Kollarını geriye atarak kabadayı tavırlarıyla kelimeleri bastıra bastıra ''No, iğrendin mi?'' diye sorar. Bu soru karşısında dona kalır genç kız. Adamın özür dileyeceğini ya da utanacağını umarken aldırmaz bir tavırla küstahça söylediği laftan irkilmiştir. Adam beladır. Sözü uzatsa başının derde gireceği bellidir. Babasının uyarısı aklına gelir. Şeytanından bul der. Oradan hemen uzaklaşır. Bu güzelim tarihi alan böyle kirletilir mi diye düşünür. Durağa gelir. Otobüsü bekler, durak oldukça kalabalıktır. Yanında takım elbisesi, gömleği, kravatı ve cep mendiliyle uyumlu yaşlı bir adam durur. Görmüş geçirmiş olduğu her halinden bellidir. Diğer yanında bir kadın, sekiz dokuz yaşlarında çocuğu ile birliktedir. Çocuk yediği dürümü bitirir, kağıdı ve naylonu buruşturarak yere fırlatarak atar. Bunu gören genç kız, sen karışma, görmemiş ol, çocuğu annesi uyarmalıydı diye düşünür ama kadın oralı bile değildir. Biraz önce adamın yaptığı terbiyesizliği unutmamıştır. İçe bir türlü rahat edemez, çocuğa eğilerek sevecen tavırla ve yumuşak bir sesle, Güzelim, kağıtları çöp kutularına atarsak çevremizin temizliğini korumuş oluruz değil mi? diye sorar. Çocuğun annesi, sana ne, nereye atarsa atar diyerek birden tepki gösterir. Bu söz üzerine genç kız üzülür, tam cevap vereceği an yaşlı adam. Üzülme kızım, kabahat bizlerde, onları yetiştirememişiz. Şükürler olsun senin gibi düşünen pek çok gencimiz de var, diyerek kızı teselli etmek ister. Otobüs gelir, biner. Bugünüm güzel geçti diye düşünürken, biri ona, ne o, iğrendin mi? Diğer de sana ne demiştir? Güzel gün ters bir gün olmuş. Adam sende bana ne diyememiştir.